Söyle söyle, şimdi ne Meslevi hafta yoktuk oğlum arkadaşla bakıyamadık bu hafta. E, mevzumuz <gülüyor> Harut ile Maruk kısa bir hatta İmtihanına karşı onların çürük göstermeleri. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Marim Harut ile Marut iki tane iki melek. Babil ondan 3500 seneye kadar, değil mi? Babil, yani asurların başkenti. 3500 seneye kadar. İki melek, bu Harut ve Marut. Allah'tan izin istiyorlar. Diyorlar ki e, aşağıdaki insanların yollarını sapattılar. Onlar büyüyor falan saplar. Biz onlara doğru yolu gösterelim. <gülüyor> bizim misadeti aşağıya indirin. Onlara doğru yolu gösterelim. Daha ebeke gittik geçen sekte varmış. Allah pek razı olmuyor. Ama bundan çok ister edince pek diyor. Hadi gidin de aşağıya. O insanlara doğrulu diyor. Fakat dikkat edilmiyor. <gülüyor> yani onlar şeytanlardan daha şeytandır. Dilin orada. Ve Harut da Marut iki millet böyle. E, o günkü Babil şehri niye aday? Asurların Başka bir babi mi dinliyor var, dinliyorlar. Babim, yani. Şimdi mevzumuz bu. Evece bundan bir parça bahsetmiştik. Bu şu hadi Nebi Ana'yı e, hak eden geçen sene diye onu görmüştük bir parça. Evece bundan bir parça bahsetmiştik. Fakat ne söylesek onun ancak binde birini anlatabilir. Yani hal malum macerasını binde birini anlatabiliyoruz. Orada bazı e, hakikatları söylemek isterdim ama şimdiye kadar o taklikat geri kaldı. <gülüyor> bazı başvurduğum gelmiş, bunu geri atmış. Burada da onun mufassal, yani etraflıca e, kısasından bir miktar söyle, söylenecektir. Filin, filin vücuduna nispetle bir kuzgunun şerh edilmesi gibi. Fil mu, muazzam bir hayvan biliyorsunuz, onun bir kuzgunu, boynusu işte, dişki, bir baçağı, kuyruğu neyse. Benim anlatacağım şey filin, ancak o bir hokumiyet, bir kadardır, neyse. Bütün bir fila anlatmak mümkün değil işimdir. Ey yüzünün güzelliğine bizim kul köle olduğumuz Harut ile el Marut kıssasını dinle. Yani burada e, ey yüzünün güzeli bizim kul köle olduğumuz sizler, bizler. Harut ile el Marut kıssasını dinle. E, işte mülüklerine e, bağlı olanlarına hitabı. Ey yüzünün güzelliğine kutlu olduğunuzla dinleniyoruz. E, Cenab-ı Hakk'ın subuhiyet yazın bana. Subuhiyet nedir subuhiyet? Allah tenzih Allah'ı tenzih ve takdis etmek. Sübhanallah demek. Sübhiye. Ee, Allah'a tenzih etmek Allah'a Allah'ta olmayan sıfatları almak. Allah'a atmamak. Allah, Allah'ta olmayan sıfatları almamak. Mesela Allah e, uyur mu? Allah'ta uyku var mıdır? Yoktur, diyor, sen Allah uyuyor diyemezsin. Tenzik budur. Ya da Allah zalimdir diyemezsin çünkü Allah zulmetmez, Allah rahmeter zulmetmez. Sen Allah'ı <gülüyor> zalim zalim sıfatıyla tavsiye edemezsin. Allah merhametlidir. Tenzik bu. Yani takdiste takdirde Allah e, büyük yani büyük örneği zaten bir. Onu görmedi. Süpan Allah saatin Süpan Allah, büyük demektir. Cenab-ı Hak'ın Subbuhiyet ve Kutüsiyet. Kutüsiyet nedir? Allah Allah'lık basıfları olan temiz ve parlak sınırsız güç sahipliğini her türlü kusur ve eksiklikten arınmış ve çok mukaddes olma hali. Yazabiliriz mi? Bir daha söyler misiniz? Zeteceğim? Allah, Allah'lık vasıflarından temiz ve paklık, sınırsız güç sahipliği, her türlü kusur ve eksiklikten arınmış ve çok lokettes olma hali. Gene vakı bu hiyyet ve kutisyet sanatlarını kendilerinden zuhur eden kuvvet ve kudretini kemaşadan şahı hakiki olan Allah'ın acayip istisrazından görmekten mest olmuşlardır. Şimdi bunu tekrar uzunca bir büyük Sanatları kendilerinde zuhur eden, kuvvet ve kudreti temaşadan ve şah hakiki olan Allah'ın <gülüyor> acı, istirazını görmekten mensol, o meleklerden koşuyor. O yüzden istirazı, istir, istir, istir, daha evvel de geçmişti, biraz daha papazlarda, Yahudilerin şeylerinde harikuladen haller göstermek. Papazların Halikol'de haler göstermeleri, onların Halikol'de göstermeleri şeytanidir, Rabbani değildir. Ama verilerin Halikol'de haler göstermeleri Rahmanidir, sahihtir. Ee, Yahudi, Hristiyan, yani Musi ve Hristiyanların istişavası, üstü haler göstermeleri de istişat, bunlardan maddi olduğu için şeytanidir. İstecahali kulühaller bunu göstermektir. Mesela şimdi Hazreti Peygamber haydi yargı bu. Hani köyde bu istisnaf diye hakiki gidiyor Allah'la bunun şey, e, Kur'an kelimesi de söylemişti. dediğim gibi sadece Hristiyan ve Musevilerin Göster, gösterdikleri Halukura'da hallerde göz boyamadır. Rahmani bilir. Bu da işte derece derece kahir ve helaka yani yok olmaya düşmek fakat onu saadet ve keramet gibi telakke eğilerek gurur ve sürür hissetmek demektir. Onlar kendilerine tatmin ediyorlar. Hakkın istiçracı. Yani saadet suretinde kahir ve helak sevki. Allah insanları veyahut de varlıkları şöyle onları memnun edermiş gibi görünük de onları helak etmeye yok etmeye sürüklemesi. Allah istiçracı şey de bu. Allah'ın neymiş İnsanlara insanları iyi insanlara iyi gösterip ki onları felaket etmeye yok etmeye sürüklemesidir. Allah'ın da istisnası budur. Böyle sarhoşluk neşesi verirse miraj ilahinin nasıl bir neşe vereceği düşünmeleri Şimdi sütün kısası. Allah bir insan insanlara. Diyor. Yok etmek mi, şenak etmek istiyor? Ona türlü türlü nimetler ve bol bol bol bol nimetler verir. İnsanlar buradan bu nimeti alıcı şımarırlar. Olmadık haller yaparlar. Ama bu sonlarının yakında olduğunu gösterir. Şimdi insanlar böyle bir şey neşe duyarlar. Bolduk diye hepsi yapar ya sevinir. Ama burada şunu söylüyor Hazreti bir. İnsan böyle böyle yani insanları felakete sülükleyen o neşe hali sarhoşluk hali böyle neşe verirse insana aç ve miracı ilahinin Allah'ın kıyam huzuna çağırması nasıl bir neşve verir insanlara ikisini kıyaslamak bile mümkün değil ama Hazreti Pir burada bunu kıyaslamış. Eee yani birisi İnsan helaka akış birisi harikoda bir hal hiçbir faninin fanıya kısmet olmayan bir şey Allah'ın Allah, Allah huzuruna makamdan çıkması. Arz e kainat açık. artık kainatın neresinde buluşacağız bilemiyorum. Miraş hem ruhi hem maddidir. Buna bir yapar iman edelim. Hz. Muhammed'in gece bir vakit Meşgid-i Haram'dan Meşgid-i Aksa'ya oradan da semalere yükselip bütün kainatı temaşa etmesi, cenneti, cehennemi görmesi ve Allah'ın huzurunda ondan çıkması, Allah'a Allah selamlaşması. bu Bizim namazlarımızda yani tahiyyat verilen şey var ya oturduğumuz zaman, etelillahirrahmanirrahim bu Allah'la Peygamber arasındaki selamlaşma, konuşmadığı. Ondan sonra nedir Mirac'ın bize Hazreti Peygamber vasıtası getireceği? Beş vakit namaz. O zaman kadar namaz, bizde kesin bir sabah, bir akşam namazları kılıyordu. Başka namaz yaktı. Hazreti Peygamber beş vakit namazı oradan bize getirdi. Sonra ee, şey hangi surayı? Amen Resulü Amen. getirdi. Üç, üç, üç ayettir o. Onu getirdi. Bir de kendisine iman edenlere, Hazreti Peygamber, Peygamber oğlu imanlara, mutlaka cennete, cennete sokacağını bir günahkar da olsa günahdan çektikten sonra mutlaka cennete sokacağını eval etmesi. Üç ayet şey getirdi. Ama gördüğü öbür şeyleri Hz. Peygamber söylemedi. Ya söz aldı ona söylemeyeceğim dedikler bir yerde. o gördüklerini onu orada unutturdular. Yani öbür tarafa ayet bu işi söylemedi. Havud ile Marud nefis ve şehvet kemendinden kurtulmuş birer mesvidiler ve aşikâne Hayvot edip dururlardı. E, meneklerde cinsiyet olmadığı için şehveti yoktur. Benim <gülüyor> bunlar bunlar azade olmuşlar, onlardan kurtulmuşlar. Bir Allah'ın büyüklüğü güzellik karşısında mes, sarhoş bir olmuşlar ve hayvot edip birbirine mese çıkacakla çıktı Bir pusu ve imtihan ise yolda gitti. Hani dedik ya e, hakkı bir söz geldi seni doğru götürür fakat arkasından da seni helak eder. Bunlar o yoldalar şimdi. Bunu helak değil de e, yaptıklarını işte iyi olmadığını gösteren şeyler. Bir futsu ve imtihan ise yolda geliyordu ki onun fırtınası bir dağı saman çöpü gibi kapıyor ve kaldırıyordu. Allah öyle bir felaket getiyordu ki o felaket gelmeden evvel o gelen rüzgar fırtına dağları daha yerinden kopartacak güçteydi. Allah'ın imtihanları onları zir-i etti. Yere bakırdı altı sefer tarafı. Mes olmanın böyle şeylerden haberi olur mu? Mest içinde kendini kaybetmiş insan böyle şeyleri tahmin edebilir miyiz? Ama bu, bu, bu felaket geldi. Allah onlar deniyor işte. Onlar söyledi ya, temkinli olun direktten. Onlar temkin olmadan işte neşe içerisinde. felaket getirdi. Hem Hendek ile meydan. Hendek biliyorsun uzun bir çukur, kazı kanak. meydan, geniş bir alan. Bir sarhoşa müsavi gelir. Haydi dedi. Sarhoş için meydanla hendek aradı. Fark yoktur. O, o, o kendinden bile değildir. Nerede olduğunu bilmez. Sarhoş. Ona kuyu da hendek de doğru yol kesilmiştir. Ha henden işi de ya kuyunu düşmüş. O farkında bile değildir. Sarhoş. Atipirin benzetmeleri. Mesela dağ keçisi o yüksek dağ üstünde otlamak için zararsız ve tehlikesiz koşar. Hakikaten en sarp kayalıklarda bile keçi gayet rahat hareket eder. Koşu koyunu koysan koyun bir bir atı bir, bir at zaman koyun düşer parçalan. Ama keçi öyle değil. Dağ keçisi o kayalık dağlarda gayet güzel gezer. Bir dağ tanekesi gördünüz mü? Bir ses, vardı şöyle dağlarda koşar durur. O toplamak için koşup dururken an sizin büyük bir semavi, semadan gelen bir hükümle neyse o. Yani muktezeye kaza olarak bir tuzak görür. Muktezeye kaza görür müktiza, kaza, iktiza etmiş. Öyle bir kazanın olması lazımmış, lazımmış. Diğer bir daha bakar, Kesiv dağda ya, altta bir dere var, vadi var, karşı tepede var. O dağa baktığı zaman Daha üstünde bir dişi kesi görür. Allah şaşırtacak ya, bir şey, muhakkak bir sebep olur. Allah bütün hadisatı bir sebebe dayandırır. Mutlaka bir sebep var eder. O sebebe göre o insanın ölüm bile şimdi ölüm sebebi çok yer. Kepçe kasası olur, tayyare bindirir, gemiye bindirir neyse. Yani bir sebep vardır. Gözü kararı ve on, o anda bulunduğu dağdan öbür dağ sıçlar. Kesin gördü ya karşıdaki arkadaşını, o aradaki vadiyi hiç tesefak atmadan karşıda sıçrıyor şapşal. Ömür daha sıçer. Atladığı da ona o içindeki kuvvimin etrafında dolaşmış kadar yakın görünür. O mesafeyi tayt edemiyor o arkadaşlara varmak için bir keçinin yöne varmak için o mesafeyi sanki bir kuyunun kenarındaymış gibi o da atlayan tabii atlayamıyor vadin içine düşüyor. Onun sarhoş yönden sıçramak meyili hasıl olur. Yani meyil etmek, şu meyil değil de meyil etmek. Şimdi onun sarhoş yönden sıçramak Saçları ona o melini verir, o, o cesareti verir, hasıl olur ve o binlerce arşınlık <gülüyor> mesafe ona iki arşın gibi görünür illa ki o arkadaşların yanına gidecek. S sıçrayınca o amansız iki dağın ortasına düşer ve helal olur, helal yok olur, öbür. Avuculardan daha kaçar. Fakat sığındığı yer onun kanını döker. Demek iyi bir yer değil. İşte kaza gelince göz görmez olur. Hadisinin manası bu. Değil. Eğer <gülüyor> bir kaza vuku bulacaksa, yani Allah'ın kazası bizim gibi demiş, kaza değil de, Allah'ın o kazası vuku bulacaksa eğer, sen ne kadar dikkat edersen et, o kazayı, o kazanın sebebini göremezsin. O kaza olacak. İyi yazıl öyle. Şimdi, içimizde, tabii, biz modern zamanla, insanlar, modern fikirlere bir cevizle ama, işte bizim, bizim eksikliğimiz, bu gibi şeylere pek üzerine düşmemek. ki o, İlahi kanunlar, bundan on bir sene, yirmi sene, bin sene, 20 sene, 1 bin sene evleniyse aynıdır. Şekil değişir. Bakın kanun icabı yerine geliyor. O zaman araba yoktu da at vardı. Attan aşağı düşersin, Şimdi araba çarpışıyor. Araba çarpışıyor. Sonuçta kaza oluyor yani. Avcılar, iki dağın ortasında otururlar ve bu heybetli kazanın neticesini, yani keçinin dağ arasına düşmesini beklerler. Demek ki o dağ keçileri, avcılarda keçinin huynunu bildiği için dağ falan tırmanmıyorlar, iki dağın ortasında karaygâhını kuruyorlar. Dağ keçilerin dağdan da atlamasını bekliyorlar. Onu atlarken, işte bardaki mesafeyi göremiyorlar ve Düşüp ölüyorlar. İşte bu keçinin avlanması çok defa böyle olur. Yoksa o çeviktir. Hakikaten keçi çok çeviktir. O dimdi kayıklarda gayet rahat gezer. Biz bile çıksak, 2 dakika sonra tepe gideriz. Atiktir ve düşmanı yani avcıyı görür ve bilir ama arjünde kurban olur çünkü kaza gelmiştir. Bir misal daha, meşhur Rüstem, meşhur İranlı Zalolu Rüstem, onun şehname vardır bir defsinin. Şehnamede Onu gayet açık açık anlatır Rüstem'in dörtçüdür. Meşhur Rüstem, teljesi ve kulağı yerinde hani yürüyor, azametli bir adam. Azametli bir adam gibi görünse de onun ayağından yakalayan tuzak şehvettir. Şimdi burada bir tarihi bilgi var, coğrafi bir şey, tarihi bilgi var. Rüstem, İranların milli ve belki de muhayyel, hayallerde yaşayan kahramanıdır. 400 sene ömür sürdüğü söylenir. Son zamanlarda Kabil, bu bu Afganistan'ın başkenti biliyorsunuz, Kabil şehrini tapt kalkışmış Kabil şahı, o zaman Kabil'in hakimi, Rüstem'in kardeşini elde eder. Onun vasıtasıyla Rüstem'i davet eylemiş ve geçeceği yola geniş bir çukur kazdırıp içine Oğlu Demirler koydurmuş. Kardeşi ağabeyesini o çukura şef ederek içine düşürmüş. Demek ki hile burada o zamanlarda var. Binlerce sene evvel bu gibi fasitler ha, oluyor. Şimdi oluyor. Orada, o hile burada o zamanlar. Rüstem'in atı son biri gayretle sıçramış ve çukurdan çıkmış ise de aldığı yaralardan ölmüş. Müslem de son nefesini vermek üzere bulunurken kardeşinin güldüğünü görünce, tabi kardeşi ona o, tuzağı hazırlamış. Kimiyle o şah, Kabil şahı ona ne, ne vadetti ki kardeşinin katili oldu. görünce bu işte onun parmağı bulunduğunu anlamış biraderi ya yani şu yayımı kur da elime ver. Biliyorsun yaylarda bir kiriş vardır. Çok sert bir kiriş. Çekilir ve içine ok germektir. O yay çekişi çok sert bir hale. Ona yay yay kutlu kurma denir. Ya burada yay kuramıyorum. Sen bana yayı kur da ver ben ateş ateşleyeyim. Oku çekeyim. Demiş, kardeşi yayı kurup eline verince, Rüstem yayı ona çevirmiş. Fakat kardeşi kaçmış, bir çınar ağacının kovuğuna girmiş. Rüstem can ile öyle bir ok atmış ki, çınarın bir tarafından girmiş, öbür tarafından çıkmış. Sadrı Zahalıoğlu Rüstem de çok ileri kuvvetli bir adam, heybetli. İçindekini de öldürüyor. Kardeşini de öldürüyor. Kardeş ona sızak kuruyor. Evin sözüne bakıyor. Kardeş katil oluyor. Fakat o da onu öldürüyor. Yalan naklinde yanlış varsa, demek ki e, tarih i Merlebi, bu şeyi okumuş. Şehnami'yi okumuş. Burada unutmaz, aradan zaman geçmiş. Onu hatırlayabildiği kadar anlatıyor burada. Kusura bakılmasın, işte Müstem'i bu helak tuzağına düşüren onun Kabil mülkünü Kabe şehrini ve etrafını zadetne olan şehveti yani pavusu dedi Burada yanlış anlaşılmasın, şehvet özel bir isim değildir. umumi bir isimdir, çok fazla avzu bir şeye karşı çok fazla avzu duymak şehvetin manası gibidir, manası budur. Benim gibi şehvet sarhoşluğundan kesil. O hadi Benim gibi yani onun çok yüksektir ağızları yok öyle. Şehvet mesleği olanı deve üstünde gör. Yine bir de bir tarihi malumat var. Eskiden bazı mücrimleri, mücrim katiller, mücümleri deve üstünde bir çarmıha girerler. Çarmıh bugünkü Pup Hristiyanların şu bir, bir, bir kısa bir ucu uzun haçları. Çarmıh o. E, e, Hz. İsa'nın denildiği çarmıh. E, Omuzdan delerler o mücrübin. Bire mum sokarlar içerisine. Yanan mum. Ve yakarlar. O surette dolaştırıp halka teşkil ederlermiş. İşte bu adam katil değil, cezası da buyurur diyerekten Haka, Hazreti Mevlana o, o, o adeti burada söylemek istiyor. Diyor ki, benim gibi şe şehve sarhoşluğundan kesir. şehvet sarhoşluğundan kesil. Şehvet mesutu olanı, yani şehvete çok düşkün olanları da deve üstünde gör. Bu insanları deve üstüne koyup şehri dolaştırırlarmış diyor. Katil budur diyerekten. Benden bu şeyler yok, sen git onları gör diyor. Sonra, bu cihanda servet, şehvet sarhoşluğu, meleklerin sarhoşluğuna karşı gayet hakir kalır. İnsanların bu şehvede düşkünlüğü, meleklerin Allah'a karşı olan düşkünlüğünün yanında çok hafif kalır diyor. Melekler Allah'a Allah olan arzuları, sevgileri çok daha fazla insanların bu mal şey düşkünlüğü onayında çok küçük kalıyor diyor. Çünkü dünyadaki şehvet sarhoşluğu cismani, cisim olarakten, meleklerin sarhoşluğu ise ruhanidir. Allah'a Allah karşı duyan, o büyük yüksek şehvet derecesinde sevdiği ama ruhani bir gönül, arzusu, sevgisi. Dünyada olanlar cisim, sevgisi. Melek mesleği şehvet mesleğini kırar. Meleklerin mesle olması alayde bir şehvet mesleğinden çok daha fazladır. Çünkü erkeklik bir dişlilik nedir bilmeyen melek? Şevvet Sarhaşonu nasıl iltifat eder? Bu e, e, insanlara maslu bir istir. Ey gafir sen tatlı su içmeyince, <gülüyor> tatlı su içmeyince acı su sana gözdeki nur gibi hoş gelir. İnsan e, daha güzel bir şey görmeyince, orada gördüğü herhangi güzel var, iyi bir şey, ona dünyanın en güzeliymiş gibi Hazreti Pirbunu da ele alacağız. Bir bir çöldeki bedevinin Bağdat'taki Bağdat hükümdarına çöldeki bir yağmur su, yağmur suyunu en büyük hediye diyerek bağdana getiriyor. Karısı diyor ki ya diyor Bağdat'ın önünde koca dizdi yapıyor. Bu yağmursu onun yanına bir şey değil götürme. Ama olsun benim için bu en en kıymetli şeydi. 40 yılda bir yağmur yağacak da, onun bir her, damla suyu bir keçe, o onun için dünyada en güzel şey. Onu götürüyor bazı hükümlerine, hediye diye, ama bazı fikirlerde bir adam. Daha sonra geleceği babayız, 5. 6. çiftte. O, o suyu değerlendireceğim. Onu su temizliği şey falan diye onu <Gülüyor> Neyse. <gülüyor> Asuman şaraplarının bir katresi. Asuman şarapları gökyüzü zevkleri, içkileri. Tabii bu bildiğimiz içki değil onlar. Şarapları bu farkol değil. Oradaki ilahi hisler, dilerdürler, yani semavi zevklerin gökyüzü zevklerinin damlası insanı şaraptan da geçirir, sakilerden de. Yani sakin biliyorsunuz, içki suyu, içki ve o da bir zevktir. İçki vermek de bir zevktir, sunmak gibi bir zevktir. İçki, içmek de bir zevktir ama gökyüzündeki o meleklerin zevki, senin bu şeydeki, dünya üzerindeki zaten de çok daha fazla birbirlerine mukaizse edilemezsin. Ondan ki bu hani seninki cismari, şeytani, meleklere ve celali ilahiyeden zaten buna birçoğu yanlış yazılmış ya, yanlış, şimdi düzelttik, Nese meleklere ve celali ilahiyeden, yüksek, çok büyük Allah'tan hak olan ruh, ruhlara, temiz olan ruhlara nasıl bir meslek, mesle olmak, mesle olmak, kendinden geçmek, serpten, kendinden geçmek, aklına ve hayale sığmaz. Demek ki Allah'ın meleklere ve e, temiz olan, pak olan ruhlara Nasıl meslek vereceği, kimden geçeceklerini bu aklına ve sırmak sığmak çok müthiş bir şey. Tasavvur edilemeyecek kadar güzel bir his. Bu park olan ruhlar, yani insanlara ait olan o manevi şarabın kokusunu kokusuna gönül bağlamışlar. Evet, park olan ruhlar, yani veliler evliler. Yüksek ruhlu insanlar. Bağlamışlar dünya şarabının küplerini kırmışlardır. Dünya şarapları da dünya metaı, dünya malları, illaki alkol değil. İnsana zevk veren şeyler. Bunları hiçe saymışlar. O ilahi zevkleri, tadan ruhlar, büyük insanlar. Tadan büyük insanlar muhakkak. İnsanlar da Dünyanın şarabını, zevkeni bir kenara bırakmışlar. Kübükün külmesi kü kü kü o. Ancak bu ilahi şaraptan uzak kalan, Allah'ın ilahi şaraptan uzak kalanı kafirler gibi kabirlerinde gizlenerek rahmet ilahiyeden meyus olmuşlardır. Allah'ın rahmetinden de mahkum kalmışlardır yani bu yani Allah'ın şarabına değer vermiyor. Sadece dünya, dünya şarabına aldananlar Allah'ın bu verdiği rahmetlerinde e, mahrum kalmışlar. Onlar iki alemde yani bu tarafta ve öbür tarafta. Bu ümitsizliğe düşmüşler. Hassiz ve e, hesapsız diken almışlar. Yani acı almışlar. Yani her biri diken gibi olan kötü amellerde bulunmuşlardır. Çünkü o ilahi şaraptan mest mes olmak başka bir de dünya, dünya şarabından mest olmak başka dünya şarabından mest olmuşlar ama e, birçok da acı çekmişler. Böyle mezalim zulüm biz seyahat icra, seyiat, suç, kabahat. İcra eyleyen insanları görünce Harut ile Marut, o iki melek bu gibi insanların bu halini görünce manevi mesleklerinden dediler ki, ayoluyor artık, biz yeryüzünde olsaydık, halka bulut gibi yağmur yağdırı yani Adalet ifade ederdik. Haluk demari ta gökyüzünden aşağı inmişler, öküyorlar. İnsanın bu halı görünce, ya diyor biz insanlara ileri edelim, onlara doğru yolu getirelim gibi iyi iyi, iyi niyetler gösteriyorlar. O niyet Allah'tan izin istiyorlar, Allah başına izin vermiyor ama sonra ısrar edince gidin diyor ama dikkat edin. De Zulüm mahalli olan bu arz üzerinde, arz dünya biliyorsunuz, arz üzerinde adalet, insaf, ibadet ve vefayı neş eyleerdik. Buraya işte vefayı getirdik, ibadeti getirdik, adatı getirdik, İnsanlar da bu kötü halinden kurtulurdu. Onlar bunu söylediler. kazay ilahi de, ilahi kazada sonuç durun, ayaklarınızın önünde birçok görünmez tuzak vardır diyordu. İlahi kazada o kadar sevinmeyin. Önünüzde birçok tuzak var. Yok. Aklını başına al da küstasça, bela çöğüne girme ve körcesine terbelaya gitme. Berektirdikse dikkatli olun. burada e, bu öyle çöl ki bin bir türlü bela var. Bu böyle böyle iğlana kapı kaşık gitme. Tedbirli git ve de her şahsiye körcesine girme diyor. Tedbirli ol ki orada helef olanların kıllarıyla, saçları başlarıyla, kemiklerden saliplerin ayakları yol bulamaz. Burada hakiki bir çölden bahsetmiyor. Ki bu yol, şu işini bulduğumuz yol, böyle fecaetlerle dolu. Öyle yani diyor ki, hakiki salikler, bizler, o yüzden ad adım atacak Yol bulamayız. Onlardan parkta kalanlarla var. Parkta kalanlardan toprağa basacak gel bulamayız. Bu yol bir çöl kadar tehlikelidir. Size daha bu yol tehlikelidir. Bizi kandıran çok e, haczat olur. Cazip olur. İnsan kanar. Hiç edemiyorum. Hepimiz kanarız. Onun için bakın Kelbela gibi nasıl Hazreti Hüseyin gitti Kelbela'da onların tuzağını düştü, şehit edildi. Böyle ustu bucası bir, tehlikeli dolu bir çöl. Canavahat buyurdu ki Allah'ın inayetine mazhar olanlar Allah'ın rahmetine mazhar olanlar yani onu olanlar ağız üzerinde yavaş yürürler. Demek ki hareketlerimizi kebirli. Koşarcasına yapmayacağız. Koşarsak da gözümüz görmez, bastığımız yeri görmeyiz. Onun için ağır ağır yürüyün. Ağır yol alın ama emin yol alın. Bastığımız yeri görelim. Suri Fukan'da Allah buyuruyor ki Rahman olan Allah'ın has kulları ki arz üzerinde vekâr ve tevanzu ile yürürler. Kimkinli, kendinin emin, vekar o der kendinden emin. Öyle yürüyeceksin. Onlara cahiller hitap edip de münasebetsiz bir söz söyleyince, cahiller koşuyorlar ya, bak arkada kaldınız işte falan. <gülüyor> söyleyince aynı surette mukabele Etmezler. Şöyle burada bize dediği hisse var. Etmezler. Selamet de derler. Yani Allah size hiç yardım etmez. Çünkü gittiğiniz yol yol değil. Bastığınız yer görmüyorsunuz. Koşup gidiyorsunuz. Ya bir bataklık varsa, ya da kum iki çökecekse, değil mi? Allah Allah, Allah yardımcımı olsun diyorsunuz. Yani ya kim kimi gide? Kediler öyle şeyde. İkiye gel şöyle ayağını basar bir. Tekem <gülüyor> iyi. Ayağa sağlam yere basıp gidiyor da bu. Tekke doğruya girmez. <gülüyor> Hazreti Mevlana gene bir gazelinde gazel bu bizim şarkılarda konu Uzun şeylerde bir makama bir makamla uzun okumak değil. Bir şiir şekli. Divanda o da vardır. Hazreti Mevlana Genel Kazerinde sana mürahisinde, mürayi her iki tarafa da yatkın insan. ilk döner, yani genel dönen insan. Derlerse, dediğinizin, 200 kat fazlayım de. Ve yürü git onları aldırma. E sen bana kötü ben senin <gülüyor> dedikten çok daha fazla kötüyüm de yürü ona uyma. Ona uyma çünkü tergel adamdır. Sen bir söyle, o sana bin tane daha söyler. Eğer sana hüsmedip de kızıp da de söyleyecek söyleyecek olursa onlara dua et. Allah iyi iyilik versin de ve gönül hoşluğuyla Gülene git, buyurmuştur. Yani şu, belaya uymayın, belaya uymayın. Yolda bir sataşı çakar, hepimiz oluyor, hepimiz oluyor. Cevap vermeden çekin gittin, veyahut da Ya Rabbi, il o ama ililik Peygamber e, Tayyip şehrine gittiği ama yanında Zerv, e, Zerv ile beraber, Bizim kim? <gülüyor> Bir <Bizim> sen kim evet. Siz ya. Defne burada. Defne kızım. İyiim kızım. Nasıl? Kızım tersliyim, mevvaneyim. Ne oldu? Ne oldu? İyiyim, iyiyim kızım. Sağ olasın. Allah ol. razı olsun, sağ ol. Yok, yok kızım. Burası çok çok güzel burası. Ne? Sağ ol. Yengem bulur galiba aşağıya çıkacak mı bilmiyorum. Çıktı mı çıktı mı bilmiyorum. Peki ya peki Güney, iyi günler çok selam Yok yok. Yok kız öşütmeyeyim tabii tabii. Eyvallah. Eyvallah sağ ol. Yiyelim. <gülüyor> Daha hasır <saymasın. gülüyor> Ama çok sever. İlk ilk ilk yiyenimiz. Onu yok en güzel şey, cevap vermeden başını çevirin, çekin gidin, beladır, beladır, herkes kötüdür, cevap vermeyin, yürüyün geçin. Hz. Peygamber Tayyip'e gitmişti, Zeyd'den beraber, bazı onların müslümanları çağıracak. Bırak onları dinlemeyi, kafasını gözü yer, içine kırdılar. Taş atlar, diken atlarına, e, o gene geldiği melekle, dua etti, bunları de edebilirdi. Ya Rabbi'si, onlar cahil, onlara acı, rahmet peygamberi. O kadar eziyete rağmen, kendi onlara bela okumak için. Rahmet peygamberi. Biz o peygamberin ümmeti olduğumuza göre, Kendimizi ona, ondan bir şekilde kapalı. Meslebi işte çok da aynı iyi bir ibret kitabıdır. iyi tahliye etmek lazım. Hatta daha da derinlere vardı bu, bu şeyleri Bu bir şimdilik kafi. Yalın ayak bir kimse bir dikenlikte durup düşünmekten ve Sakınmaktan başka bir surette nasıl yürüyebilir? Dikenliğe girdin diken. <gülüyor> İçine girdin, ayağında, ayağına çıktı. Ne yapıyorsun? Dikensiz yerleri görüyor. Ama böyle belalı bir yere girdiğin zaman beladan, Kaşavaktan yürüyeceksin aslında. Bir aile salik yani bizler. Telçülük esnasında bu yolda adım attığı yere dikkat etmeli ve düşünerek gitmeli ki yürüyebilsin. Sabahden bir nevi biraz temas ettik. Karşımıza ruhani olsun, cisman olsun birçok mani çıkar. Bizim yolumuzu alıkoyacak. Bir Biz sürümaniaç çıkar. Bunlara aldırmadan üstüne basıp gülüp gitmek lazım. Eğer onlara cevap verecek onlar olursa yolumuzu al al al al alıp alıp Hepiniz için. Ya ben de onlar şu yapar beni yapar. Yaparsın belki ama yoldan kaybedersin, zamandan kaybedersin. Kazayı ilahi böyle söylüyordu. Lakin. Harut ile Marut'un kulakları coşkunluk hicabı, hijab perde iki yeri birbirine ayıran perk Buna ar heydesi, namus perdesi. insan namus dört böyle şeyle kavulma gürbide falan hefenem'e coşkunun hijabı ile tıkalı bulunuyordu yani onların kulakları Duymuyordu. Harut da marut böyle kazan geleceğini Allah haberdar etti halde onları, kazayı ilahe haberdar etti halde coşkunluk perdesi işte, o coşkun halleri onların o felaketi duyurmuyordu, Duymuyordu. gelecek bir felaketi ayak sesini duymuyorlardı. lıklarından kurtulmuş olanlarda mağadasının gözleri de kapalı ve kulakları tıkılıdır ee, kendi varlıktan şöyle Allah olan karteni kulaklarını ylemiştir ve gözleri üstüstü bir perde vardı onlar için büyük bir azap karlerde bu gibi insanlara Allah daha başka ayetleri başka manelere giren şekilde biz onların kalplerini mühürledik, hissetmezler. Onların kulaklarını mühürledik, duymazlar. Onların gözlerini mühürledik, görmezler. Bakarlar mı görmezler. Bakar köyler, görmezler bu. Yani tamamen kaza var, kendin emin, hayhu içerisinde yürürken aniden kaza, Gelir ve çatar. Allah ona kalp ve kulaklığı ve gözlerin üstünde bir perde vardı. Onun büyük bir azap mukarrerdir. Onlara büyük bir azap geliyor. Yazılmış geliyor. Bu Mukarrer yazım geliyor. Kararlaştırılmış. Allah'ın inayetinden başka gözleri kim açabilir? Bu mühürlüğü kim sökebilir ki? Mühürlen, Ancak mühülyen söker. Bu muhabbeti rebbani eden, Allah'ın muhabbetinden, sevgisinden, başka hakkın gazabını ne teskin edebilir? Allah'ın gazabını kim durdurabilir? Dünyada muvaffakiyetsiz cahit. Cahit bir şey yapmak için uğraşmak. Kimse için olmasın. Dünyada muvaffak etsiz cihet kimse olmasın. Yani muvaffak olunmayacak bir işe gayrıde girmeyin diyor. Girmeyin. Demek ki planlarımızı ona göre yapmalıyız. Muvaffak olacaksak yapalım o işe. Olmayacaksak hiç o işin yanına varmayalım. Her husus değil mi? Allah doğru